Arkası yarın. Dost'a güvercinler Dördüncü bölüm Yazan Bülent Haşim Yanar Yöneten Zihne Küçümen Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Anlatan Metin Çoban Ekrem Ayton Sert Feryal Jülide Kural Barlaz Erhan Abir Osman Bilge Zobo da Feryal evlenmek amacıyla ailelerine haber vermeden gelmişler İstanbul'a şehirde yaşamanın kolay olmadığını anlamaları fazla zaman almamış elbette Otobüsten iner inmez müthiş bir lodos karşılamış gençleri Anladığım kadarıyla ...evli olmadıkları için bir otele gitmeye çekindiklerinden... ...sabaha kadar sokaklarda dolaşmaya karar vermişler. Gençlik işte. Öğrendiğime göre Barlas'ın yanında bir de tabanca varmış. Bu tabancadan kurtulmak için girdikleri parkta da... ...Ekrem Bey'le tanışmışlar zaten. Ekrem Bey bir bankta uyuyormuş. Barlas da Feryal, yaşlı adamı donmaktan kurtarmak için uyandırmışlar. Ekrem Bey nedense kanı ısınmış gençlere, evine davet etmiş. Ertesi gün uyandıklarında lodos tüm hızıyla devam ediyormuş. Bana pek inandırıcı gelmedi ama... ...Ekrem Bey neden parkta yattığını Barlas'la Ferrel'e de anlatmış. <gülüyor> Onun gibi birinin böyle duygusal nedenlerle sokakta yatmasını kabullenemedim elbet. Fakat bana da söyleyecek bir şey kalmamıştı. Meğer Ekrem Bey'in iş sıkıntısı 40 yıl önceki sevgilisiyle ilgiliymiş. O kadar zamandır tanırım Ekrem Bey'i. ...gençliğinde bir sevgilisi olduğunu ilk defa duydum. E olur elbet olmaz demiyorum ama... ...bunca yıldır benden saklamasını azmedemiyorum doğrusu. Demek pek tanıyamamışım Ekrem Bey'i. Kaç yıldır da avukatlığını yapmaktaydım oysa. <gülüyor> Doğrusunu isterseniz... ...onun bir kadını sevmiş olabileceğine ihtimal vermezdim. Şaşılacak bir artık şu insanoğlu. Hele Ekrem Bey gibileri. Gazeteleri okuyunca ne değişti? Yaşamım. Anlayamıyorum. İlanları gözden geçirirken Mecla'nın ölüm haberini rastladı. Bugün onun cenazesine mi gitmiştiniz? Evet. Yıllardır yaptıklarımın temelini oluşturan... ...insanı son yolculuğuna uğurlamadan edemedim. Gazeteleri okuyunca donup kalmıştır sanki. İşin ilginç yanı ona karşı kim besleyemez olmuştum biliyor musunuz? Dün parkta yatmanıza da... Onun ölümü neden oldu demek ki eh, Bir bakıma Yeniden geçmişe dönerek onu geri getirmeye çalıştım sanki Geçmişte yapılan tüm hatalar benim suçummuş gibi geldi bana Ölmek istemediğinizden emin misiniz? Yıllar önce yine parkta uyuduğunuzu söylemiştiniz Evet okulu bitirdikten sonra hemen bir iş buldum Anadolu'da yapılmakta olan bir barajla görevlendirilmiştim Hemen her gün mektuplaşıyorduk Necla'yla. Yolladığımız mektuplar hala hayallerler doluydu. İkimiz de gerçeklerle yüz yüze gelmekten çekiniyorduk sanki. Nasıl ayrıldınız peki? Buraya kadar anlattığınız her şey çok güzel. Ayrıldığınızı söylememiş olsanız benim için tam bir sürpriz olacaktı. Aa, benim için de sürpriz oldu zaten. Bir gün her zamanki gibi bir mektup aldım Necla'dan. Bir önceki gün yine mektup geldiği için sıradan şeyler bekliyordum o mektupta da. Okuduğumda ne yapacağımı şaşırıp kaldım. Tam anlamıyla aptall aptallaşmıştım. İzin alarak hemen buraya geldim. Necda ile karşılaştığımda birbirimize söyleyecek bir şeyimiz kalmadığını anlamam zor olmadı. Birbirimize artık hiçbir şey söylemeden ayrıldık Çok üzülmüş olmalısınız. Edemek, demek? Donup kalmıştım sanki. Ne yapacağımı bilemiyordum. Uzun zamandır kurduğum hayaller de... vardı. Oysa bir anda ayrılıp vermişti. işte. Parka da o gece mi gittiniz? Evet. Şimdiki gibi müthiş bir lodos vardı. Sokaklar lodosun etkisiyle boşalmıştı. Kötü bir lokantada bir şeyler yedikten sonra... ...sizinle tanıştığımız parka girdim. Yalnız kalmak... Kendimi dinlemek istiyordum. Şöyle bir banka oturdum ve düşünmeye başladım. Kafamdaki düşünceler o kadar hızlı yer değiştiriyordu ki zamanı unutmuştum bile. Kendime geldiğimde çoktan sabah olmuştu. Lodos kesilmiş, insanlar sokakları doldurmuşlardı. Bu arada farkına varmadan uyumuşsunuz demek. Evet, uyumuş olmalıyım herhalde. Banktan kalktığımda farklı bir insan olmuştu adeta. ...düne kadar da sürdürdüm aynı ruh halini. Sizi bulduğumuzda güzel bir rüya görmekte olduğunuzu söylemiştiniz. Ben de uyandırdığımız için kızdığınızı sanarak üzülmüştüm. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Rüyamda yıllar sonra o geceyi dönmüştüm sanki. Fakat bu seferki... ...kararlarım tamamen farklıydı o gecekinden. Ne Hayatınızı dersin? değiştirecek kararlar almış olmalısınız o gece. ...okuduğum romanlardan birinin fazlaca etkisinde kalmış olmalıyım herhalde. O romandaki kahraman gibi yıllar sonra... ...Necna ile karşılaşıp hata yapmış olduğunu göstermek istiyordum ona. Bunu başarabildiniz mi? Sadece bir kere karşılaşabildik. Ama o beni tanımadı bile biliyor musunuz? Sadece intikam almak için mi zengin olmaya çalıştınız? Evet, zaman zaman da şansım yardımcı oldu. ...küçük bir sermayeyle çok para kazanabilmek için sürekli riskli işler kovalıyordum. Kendimi öyle kandırmıştım ki yıllarca önümü göremez oldum. Fena mı? Hiç değilse zengin olmuşsunuz. E, mutlu olamadım ama. Dün gece verdiğim kararları yıllar önce verebilmiş olsaydım... ...benden ilaha kadar mutlu olabilecektim. Onun mutlu olduğunu nereden biliyorsunuz ki? Belki de hiçbir zaman sizin sandığınız kadar mutlu olamadı... Sizin onu sevdiğiniz kadar o da sizi seviyordu belki. Ya ya onun mutlu bir hayat geçirerek öldüğünü biliyorum. Artık. Nereden bilebilirsiniz ki bunu? Gazetedeki ölüm ilanını okuyan ya da cenazedeki kalabalığı gören herkes kolaylıkla anlayabilir bunun <gülüyor> mutlu olduğunu. Bir gazete ilanı insanın mutlu bir yaşam sürüp sürmediğini göstermeye yetmez ki. Kıyaslama yapmasına yeter ama. Çocukları olmuştu. Tek tek okudum koydukları isimleri. İki oğullar, bir kız. Birçok da torunu vardı. Bugün mezarlıkta hepsini gördüm. Mecla'nın ölümüne öyle üzülmüşlerdi ki onları görünce benim de gözlerim doldu. Zor tuttum adeta kendime ağlamak için. Üzüldüm. Keşke gitmeseydiniz o cenazeyi. ...ya da tüm öyküyü dün gece anlatsaydınız da... ...hiç değilse birlikte gitseydik. He ya ben de, ben de, ben de bunun için sizi bırakmak istemiyorum ya işte. Artık birinin beni düşünmesini istiyorum. Yıllardır tek başınayım. Artık yeter. Ben de sevilmek istiyorum. Ne bileyim yani buna hakkım varmış gibi geliyor bana artık. Yıllar önce... ...yaptığım bir hata yüzünden ...önümdeki yılları da mutsuz geçirmek istemiyorum. İkiniz de çok sevdim çocuklar. <gülüyor> sizi anlıyorum. Anlattıklarınızı o kadar üzüldüm ki. Neredeyse babam kadar sevdim sizi de. Doğrusunu söylemek gerekirse... ...ben Feryal'in babasından daha çok sevdim sizi. Ha o meseleyi de çözümlememiz gerekiyor artık. Aileleriniz sizin için meraklanıyorlardır mutlaka. Doğru. Ne kadar meraklanırlarsa meraklansınlar... ...yine de affetmezler bizi. Hele Feryal'in babası kesinlikle affetmez. O kadar genç ve güzelsiniz ki çocuklar. Bir baba nasıl düşünür bunu anlayamazsınız bile. Sonunda nasıl olsa affedecektir. En azından nerede olduğunuzdan haberleri olması gerek değil mi? Evet ama önce nikah işlemlerimizi tamamlayalım sonra haber ee, veririz. Şimdi haber verirsek engellemeye çalışabilirler evlenmemizi. Cık cık. Birbirinize bu kadar sevdiğinize göre neden engellesinler <gülüyor> ah, ki? Siz Feryal'in babasını bilmezsiniz. Oh. Kafasına bir şeyi taktı mı vazgeçmesi mümkün değildir. Aa, sen de çok <gülüyor> abarttın ama. Siz ona bakmayın Ekrem Bey. İşte Barlas'ın söylediği gibi biri değildir aslında. İki ah, değil. <gülüyor> kimi yüzünden buralara geldik söylesene. Baban <gülüyor> evlenmemize izin <gülüyor> vermiş olsa kaçmamıza ne gerek vardı? Sevemedi işte seni. <gülüyor> oh, Barlas Bey'i sevilemeyecek nesi var ki kızım... <gülüyor> Eskiden Feryal'in babasının çocuklarından çok güvercinlerini sevdiğini düşünürdüm ha. E Demek babanız hayvanları seviyordu öyle mi? <gülüyor> Hiç meraklanmayın O zaman mutlaka bağışlayacaktır sizi <gülüyor> Elinden gelse sokaktaki tüm hayvanları doldurur eve Güvercinlere ise ayrı bir sevgisi var Küçükken benim de o güvercinleri kıskandığım olurdu doğrusu. Ya Ludos'tan gelen güvercinlere bile o kadar kolay bağlamıyor ki insan. <gülüyor> Biz de güvercinler gibiyiz desenize. Evet en az onlar kadar güzel olduğunuz doğru. Oysa sizinle oturup karşılıklı konuşabiliyoruz. Ama güvercinler nedense korkarlar benden. Güvercinler de sever sahiplerini. E buraya gelenler özgürlüklerine alışık hayvanlar olduklarından belki de ne bileyim. Nedense hep çekinirler işte. Ama alışınca yadırgamazlar. Bu salonda gördükleriniz bir türlü alışamadılar bana. Önlerine koyduğum yemleri bile yemiyorlardı. E bir türlü kendinizi sevdiremediyseniz nasıl oldu da bağlanabildiniz onlara? Hayır. İşlerini doldurup salonunuza koyacak kadar hem de. E canım onların beni sevmeleri o kadar önemli değil ki. Rüzgarın hırçınlığında güvercinliğime sığınmaları yeterliydi onları sevebilmem için. Bir tür babalık hissi galiba bu. Ee, olabilir tabii. Onları o kadar sevip de özgür bırakmamanızı anlayamadım. Ben olsam rüzgar dindikten sonra salıverirdim mutlaka. Burada geçirdikleri birkaç haftadan sonra rahat alışmış olacaklardı. Doğal ortamlarında eski huzurları bulamayacaklardı bir daha. Güvercinliğinizin penceresini hep açık bırakın sizde. Canları istediği zaman girip çıksın hayvanlar. Onu da denedim. O zaman da kedilerin içeri girmesini engelleyemiyorum. Sonra aralarından birine takılıyor gözüm. Gittikten sonra işi gücü bırakıp onu beklemeye başlıyorum. Mesela şu şu şu mesela şu kütüphanenin üzerindeki işte. Pilastaya yakın bekledim durdum küvercinliğe dönmesini. Bir daha dışarı çıkmasına izin vermediniz mi? Dönme işi ne o kadar sinirlenmiştim ki hemen o gece yakalayıp doldurdum. Sizin sevginizden pek bir şey anlayamadım doğrusu. Ee, sevdiklerinizin yanınızda kalmasını istemez misiniz siz? Ee, elbette. Yani A ama ya. ee, yine de bunu sağlamak için hapsetmem onları. Hele hele onları öldürmeyi aklımın ucundan bile geçirmem. Canım sürekli yanımda kalması için öldürmedim ben de. Gelme işine o kadar sinirlenmiştim ki döndüğümde, döndüğünde hele hele o korku dolu gözleri de tanımamış gibi bana bakınca dayanamadım. Buradaki güvercinlerin hepsinin sonu aynı olmamıştır Umar Hanım. Bir, bir, bir, bir, bir iki tanesi yemeği reddederek öldü. Şuradakinde güvercinliğe girmeyi başaran bir kedi bu oldu. Öyle kararları ki kaçırmaya, vurulduktan sonra bile ağzından bırakmamıştı güvercin. Kediyi vurdunuz mu? Ben değil canım ben değil. ...Otman Efendi vurdu. Sinirlendiğim zaman ellerim titriyor. O sinirle güvercinleri zedeleyeceğimi düşünüyorum hep. Bakın... ...üzerinde tek bir saçma izlenebilir bile rastlayamazdınız. <gülüyor> Hazır öldürtmüşken kediyi de doldursaydınız bari. Canım sadece sevdiğim hayvanları doldurturum Necla Hanım'ın ölümünden sonra değiştiğinizi söylemiştiniz... ...acaba güvercinleri olan sevginize de bir değişiklik oldu mu? Oo, <gülüyor> dikkat etmediniz mi ki? <gülüyor> ne dün, ne bugün hiç bakmadım güvercinliğe mesela. Şu an içeride bir güvercin olup olmadığını bile bilmiyorum. Sizi tanıdıktan sonra güvercinlerin dostluğuna ihtiyacım kalmadı ki... ...eve dönünce sizi bulmak, sizinle konuşabilmek ne kadar güzel şey... <gülüyor> Güvercin olmadığımız için seviniyorum. Ben de. Bu hayvanları görmek sizi rahatsız ediyorsa ha, inanın bu da hiç gerek yok. Nasılsa yarın gideceğiz. Ne demek yarın gideceğiz? Ee, sözün gelişi yani. Yarın derken gün olarak <gülüyor> yarını demek istemedim Feryal. Ee, gelecek de bir gün yani. Evet. İleride. İleride. Ha yani ileride ha iyi. Ha ha, ha, ha. ben de zannetmiş değil <gülüyor> Yok canım daha neler. em nereye gidebiliriz ki? Sokakta bir gece geçirmek yetti. Nikah işlemleri bitinceye kadar hiçbir yere ayrılamayız. Sahi ayrılmasını değil mi? Söylesene Ferya. Yok canım gitmeyiz tabii. Bu havada nereye gideceğiz? ha madem ki bir yere gitmeyeceksiniz. O zaman Osman bir şey söyleyeyim. Dışarıdan kapatsın tüm köpekler. Ama yoldan geçen arabaları seyredecek. <gülüyor> Ne diyorduk ne güzel değil mi? Gerek var canım dışarı seyretmeye. Üçümüz birbirimizi yetmiyor muyuz sanki burada? Ha? Öyle değil mi? E, e, yeteriz elbette. Hem Osman Efendi ile karısı da var. Ha, ha, onları unutmuştum. Görüyorsunuz ya. <gülüyor> Olaylara nasıl da kaptırıyorum kendimi. Osman Efendi. Ha? Bizimle kalmalarına gerek yok. Değil mi? Nasılsa... ...kendi yemeğimizi yapabiliriz. Yemek pişirmeyi biliyorsunuz değil mi Ferya? Pek beğenmezler ha? ama... Önemli değil canım, önemli değil. Telefon edip... ...dışarıdan da getirebiliriz yemeklerimizi. Yemekle falan uğraşıp... ...zaman kaybetmemiş oluruz, hiç olmazsa değil mi? Osman Efendi! E, yarın nikah işlemlerine başlamak istiyorduk. Biliyorsunuz yarın pazartesi. O oh, önemli var mı bunun? Ne gerekiyorsa hepsini tamamlarız. Evlendirme dairesine gitmemiz gerekecek. Ama yanılmıyorsan başlangıçta bu şart değildi. Yarın öğlen düçün formaliteleri. Efendi beni mi çağırmıştınız? <gülüyor> evet Osman Efendi. Bir süre ihtiyacımız olmayacak sana. Yazlık evine anahtarını vereyim mi? Oraya gidersiniz. Ya da memleketinize. Siz nasıl bilirseniz artık. Büyük oğlanın yeni çocuğu oldu. Biz de ona gitmek istiyorduk. Tamam tamam güzel. İstediğiniz zaman gidebilirsiniz. Dönmek için de pek acele etmeyin sakın. Nasılsa yarın... E, b, b, b, b, ...yalnız kalmayacak. Yarın sabah ayrılmamız çok mu erken olur? Hayır hayır hayır. Ne zaman istersen gidebilirsin. Teşekkür ederim efendim. Bir, şey e, bir emriniz olacak mı? Estağfurullah sağ ol Osman Efendi. Bir şey değil estağfurullah. Aha, yukarı çıkınca biraz para vereyim sana. Orada lazım olur belki torununa da bir altın al benim adıma ha e, ya ya ya ya ya da hisse senedi vereyim altın yerine hem her sene belli bir kar payı alır hem de büyüyünceye kadar elinde senetle de bir değer kazanmış olur. Sağ olun efendim. <gülüyor> <Bili dili. gülüyor> i̇şte bu iş işte seviti. Bebeğe hisse senedi yollamak iyi akıma geldi de, de, orası değil mi? Size de düğün hediyesi olarak hisse senedi vereyim. Ha şey ekonomiyle aram nasıl bağlısız? E, ekonomiyle mi? Aha. Bilmem ki. E, elime geçen paraları hemen harcadığım için pek ilgilenemedim şimdiye kadar. Oo, hiç yatırımın olmadı mı? Peki? Hayır para Hı. kazanacak işlere pek girmedim. Hı. Babamın dükkanında çalışırdım. Haçlık olarak alırdım alacağımı kasadan. Ha bugünden itibaren borsa işlemlerini öğretmeye başlayacağım sana. <Gülüyor> şey yar yarın Pazartesi değil mi? Evet. Tamam tamam. O zaman sabah erkenden bir aracı kuruma gideceğiz beraber. Tamam mı? Borsanın çalışma biçimini yakından izleyerek öğreneceksin. Ama nikah işlemleri... Bu arada onu da hallederiz cavrum. Meraklanma. <Gülüyor> Aa. Hayırdır inşallah. Pazar günü kimse aramaz beni. Aa, sizi beklerken telefon arıza servisine aramıştık. Ha öyle mi? Ha. Okhrayla. Alo. Ha? Evet e, e, e, efendim. Ha ha evet. Anlıyorum. A sağ olun iyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi. Eniz numara arızalı değilmiş. Ah, tahmin etmiştim zaten. Peki amcanlara mı aramıştın? Evet, sizi daha fazla rahatsız etmek istemiyorduk. Ee, öyle ama rahatsız olmadığımı biliyorsunuz artık. Ee, sağ olun. Siz olmasanız sokakta kalacaktık. Bırakın şimdi bunları, canım bırakın şimdi bunları. Sorunlar çözüldü nasıl olsa. Her kusura bakmazsanız güvercinliğe çıkmak istiyorum. Aa, ne yapacaksınız güvercinlikte? E i̇çeri giren güvercin varsa biraz yer vereyim. Ondan, e, e, serbest bırakmayacak mısınız? <gülüyor> bu, bu rüzgârda mı? Dışarıda ne yaparsa vallahi var. Lodos kesilince hepsini salacağım nasılsa. Bu sefer. <gülüyor> Buna sevindim işte. Özgürlüklerine düşkündür güverciner. İstedikleri gibi kanat açamazlarsa yaşayamazlar. <gülüyor> Kelebekler gibi. <gülüyor> bizim gibi, bizim gibi. <gülüyor> Bu adam deli, barlas. <gülüyor> zaman zaman dengesizleştiğini ben de farkındayım. Ama nereye gidebiliriz ki? Hem bize çok yardımı dokunacağı benziyor. Baksana bir şey söylememize gerek bile kalmadan iş verdi kendi şirketinde. Yine de tehlikeli olabilir. Nasılsa iki kişiyiz. Tek başına ne, ne yapabilir ki bize? Unutma kediyi vurdukları tüfek var bir de. Tabancayı parka gömmeseydik keşke. Kendimizi savunabilirdik en azından. Bana kalırsa hemen çekip gidelim. Bu geceyi geçirelim de ne yapacağımızı yarınki davranışlarına göre karar veririz. Ee, belki amcamlar da döner o zamana kadar. Umarım. Yine de dikkatli olalım. Ee, i̇stersen senin odanda kalabilirim. Buna gerek yok. ...kendimi koruyabilirim. Ee, Ekrem Bey'le konuşurken dikkatli ol. Gideceğimizi anlarsa sorun çıkarabilir. Kepenkleri kapatıyorlar. Bu neden yaptığını anlayamadım. Dış dünyada bütün bağlarımızı koparmaya çalışıyor sanki. Hep... Korkuyorum Barlaz. Ee, korkma korkma yanında ben varım. Yarın Osman Efendi ile karısı da gidecek. Koca evde yalnız kalacağız Ekrem Beyle. E, ne olmuş yani? Gideceğimizi söyleyince nasıl sertleştiğini fark etmedin mi? En iyisi en iyisi bir an evvel buradan ayrılmak Hele bu geceyi atlatalım da e, Baksana borsayı öğretecek yarın Evlenince hisse senedi verecek bize Bu şehirde yeni bir hayat kuracağız Karşımıza Ekrem Bey gibi biri çıkmışken Sırt çevirmemizin anlamsız olacağını düşünüyorum Nikah ne kadar burada oturmayı mı geçiriyorsun aklından e, Neden olmasın e, Sürekli burada otursak ne çıkar Adam zaten yaşlı Akrabası da yok e, Bakarsın malı mülkü de bize kalır Güvercinlerin neler hissettiklerini... ...daha iyi anlıyorum şimdi. Lodosa Güvercinler adlı oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Beşinci ve son bölümde buluşmak üzere... ...hoşça kalın.